mübin la ana yu'minu bi lahi hadi la ve eshedu an la ilaha illallah vahdehu la şerika leh ve ya eyuhellezina amenu taqullaha taqateh ve la tamutunna illa ve entum ya min minha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 Hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtefatuhâ. Ve kulle muhtefetin bid'a. Ve kulle bid'atin zalâle. Ve kulle zalâletin finnâr. Değerli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya El-Nababinin Riyad-ı adlı kitabını şerh etmeye buradaki derlemiş olduğu hadislerini okumaya devam ediyoruz. En son almış olduğumuz bab hangi babtı? bab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 i̇bn Abbas, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu, Nebi aleyhissalatü vesselam'dan şöyle dediğini buyuruyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, ni'meten magbunun fihima kefirun minen nas. İki nimet vardır. Öyle iki nimet vardır ki, tabi insanların, allah Teala'nın bahşetmiş olduğu, vermiş olduğu nimetleri saymaya kalksak ne yapamayız? Sayamayız. Sayamayız. Allah'ın nimetlerini saysanız ne yapamazsınız onu? Saymaya güç getiremezsiniz. Ancak bu nimetler arasında iki tane nimet var ki insanlar özellikle bu iki nimet konusunda gaflet içindeler. Magbun, aldanmış durumdalar. Nedir o iki nimet? Diyor ki ve Vesselam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 Aişe radıyallahu anhadan rivayet olunuyor. Aişe radıyallahu anh diyor ki: "Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqumu min el-leyli hatta tatafatra qadamahu." Nebi Aleyhissalatu Vesselam geceleri ne yapardı? Kıyama kalkardı. Teheccüde kalkardı, namaz kılardı. Aleyhissalatu Vesselam Allah Teala ne diyor? Allah Teala senin ne yapıyor gece namaza kalktığını görüyor. Görüyor. Ne zaman kalktığını, nisfahu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 ayakları satmayıncaya dek, şişip şiş, yara yere oluncaya dek ne yapardı? Aleyhissalatu vesselam namaz kılardı. Kıyamda o kadar uzun duruyor. Rükû'de o kadar uzun duruyor. Yenden kalkıyor, o kadar uzun duruyor. Secdede o kadar uzun duruyor. Ayakları şöyle aleyhissalatu vesselam. "Fe qultu lehu lima tasna'u hada ya Rasulallah?" dedim ki diyor, "Ey Allah'ın Resulü, bunu neden böyle yani yapıyorsun?" "Fakat ghafarallahu leke ma taqaddama min dämmika ve ma ta'ahhar."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 Bu onun bir alameti. Rabbe şükrün ifadelerinden en güzeli hangisi arkadaşlar? Namaz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allah Teala'nın buyurduğu gibi اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ ثُلُثَي الْلَيْلِ اَوْ نِسْفَهُ وَنِسْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مَعَكَ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكَ Allah Teala senin gecenin üçte ikisini Yarısını yahut gecenin üçte birini ve seninle beraber sahabeleri yani seninle beraber namaz kılanları da yapmakta? Bilmekte diyor. Yani aleyhisselatü Vesselam'ın gece aletinden bir tanesi de nedir? Gecenin o üçte ikilik kısmına yakınını sen ders bunun hesabını yapmıştın yahut yarısını yahut o gün yorgunsa üçte birini ne yapardı? ibadette geçirir alei setu vesselam. Bunlar nefsi neyi gösteriyor bize? Alei vesselam'ın gelmiş geçmiş günahları aff olmasına rağmen, affolunmasına rağmen, böyle bir mükafatla ödüllendirilmesine rağmen alei vesselam kulluğun en güzel göstergelerinden bir tanesi olan namazı Hı. ne vardı? En güzel bir şekliyle ifa ederdi. İza alei Vesselam'ın ciddiyetle çaba sarf ettiği, nefsiyle böyle mücadele ettiği ve kendini böyle disipline soktuğu bir konuda oruçtu arkadaşlar. Yani aleyhisselatü vesselam disiplin var. Nasıl disiplin var? Ramazanın işte Kadir Gecesi belli olmadan önce Aşrul Evâil, ilk on gün. Ondan sonra ortası. En sonda Kadir Gecesi son onda olduğu zaman Aşrul Evâhir, son on günde ne vardı aleyhisselatü vesselam? itkafa girdi bir disiplin. Niye Kadir gecesini <gülüyor> nerede yakalamak istiyordu? İtikaf'teyken, ibadetteyken yakalamak istiyordu. İşte yine Hanım Aişe radıyallahu anh'a diyor ki: "Enha kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila dakhala el son on gün girdiğinde Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde ne yapardı? Ahya <gülüyor> el Geceyi ne yapardı? İhya ederdi. Sonra 10 gün uyumazdı geceleri aleyhissalatü vesselam. Ve elqavve ehlehu. Ailesini ne yapardı? Uyandırırdı. <gülüyor> Uykudan uyandırırdı. Ve cedde. Hırslı olurdu, ciddi olurdu. Yani ibadet konusunda çok ciddi olurdu. Ve şeddel mi'zar. Ne vardı Elbisesini çıkardı. Ne demek şeddel mi'zar? Bundan bir kinaya var. Bundan kastedilen ne? Hanımlarına yaklaşmazdı. Çünkü aleyhissalatü vesselam son 10 günlerde İtika. itikafta. İtikafta. وَلَا Allah Teala böyle buyuruyor. Siz itikaftayken, mescitlerde itikafa girmiş iken ne yapmayın? Hanımlarınıza yaklaşmayın. İtikafın yasaklarından bir tanesi de nedir? Kişinin hanımıyla yakması, mübaşerette bulunması, ona yakınlaşması, onu öpmesi...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 Tevcut namazı kılmayı, bitir namazlarını bile okuyorsunuz ki gerçeklik göstermeye başlamış. Sünnetlerle ilgili bir gevşeklik. Pazartesi, perşembe oruçlarıyla alakalı bir gevşeklik. Kur'an okumakla alakalı bir gevşeklik. Bir ciddiyet yok. Nefisle bir mücahede, mücadele yok. Sebebi ne? İmanın azalması, zayıflaması. Altıncı hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh Diyor ki, قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَيْفِ Diyor ki, El-Mu'minul El kaviy. Güçlü mü'min. Neyinde güçlü? Hangi konuda güçlü olan mü'min? İmanında. Dikkat edin mü'min olarak niteliyor zaten. İmanda kuvvetli. İmanında kuvvetli. İmanında ilk akla gelen bu hadisten. Onlardan sonra bedeni güç kuvvet geliyor. Bazıları bu hadisi alıp spor salonda gidiyor. Orada müzik çalıyor. Orada dıp, dıp, dıp, müzik çalarken kaslarını geliştiriyor. Halter yapıyor. Diyorsun ki sen ne yapıyorsun? Ya hocam işte Peygamberimiz buyurmuş ki El-Mu'minu kavil hayrun ve habbu ilallah minel mu'min edda'i Ama mümin diyor aleyhissalatü vesselam. Yani güçlüyü sıfat burada güçlüyü. Neyin sıfatı? Kimin sıfatı? Hmm. Müminin sıfatı.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 Şimdi Aleyhisselatü Vesselam burada bize nasihat veriyor. Gerçekten çok önemli bir nasihat. İhris ala ma yenfa'uk. Sana fayda veren şeylere ne yap? Özen göster. Sarıl, tutun, hırslı ol. Faydalı şeylerle uğraş. Vesta'in <gülüyor> billah. Ama tabi en önemlisi de ne arkadaşlar? O faydalı işlerle uğraşırken isti'ane, yardımını kimden alman? Allah'tan alman. Desteğini Allah'tan istemeyin. Hatta hadislerde geliyor ya لِيَسْأَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَ Sizlerden birisi bütün ihtiyaçlarını kimden istesin? Allah'tan istesin. Bütün ihtiyaçları. Büyük küçük demeden bütün ihtiyaçlarını. Hatta hadisinin hamurunda diyor ki hatta يَسْأَلَ شَعْفَنَ عَلِهِ Hatta ayakkabısının bağını bile ne yapsın? Kimden istesin? Allah'tan istesin. Hatta yesela sha'fe kat'a. Hayatımızın ipi koptuğunda, ipi bozulduğunda dahi onun yardımını himden istesin? Allah'tan istesin, yetiş ya desin. Allah'ım bu işimi ıslah düzelt. Yani bu kadar hadis açık. Hadisler bu kadar açık. Ayetler bu kadar açık ama dediğiniz gibi her deste söylemeye devam ediyoruz adamlar. Tasavvuf ehli, tarikatçılar ne yapmaktalar?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 Adam utanmadan tefsirine yazmış. İzzatahiyyar ton fil umur fesdaino bi ashabil qubur diyor. Yani Aleyh sallallahu diyor ki, Sallallahu alaihi wasallam diyor ki, Sallallahu alaihi wasallam diyor ki, Sallallahu alaihi wasallam diyor ki, diyor ki, Sallallahu alaihi wasallam diyor ki, Sallallahu diyor ki, bu adam, wasallam diyor ki, işlerinizde hayrete düştüğünüz zaman, işlerin içinden çıkamayacağınız anladığınız zaman, başlarınızı sıkıştığı zaman ne yapın diyor? فَاسْتَعِينُوا evet. بِاَسْحَابِ kubur, Kabir ashabından evet. medet olun, yardım isteyin. Yani bunu kitap olarak basmış, tefsir olarak basmış. Ve bunu satıyor insanlara. Evet. Ve yine diyor ki alimler, hayatta gel kınındaki kılıç, gibi. kılıç gibidir. Öldükten sonra gibi. kınından çıkmış, kılıç gibidir. Yani öldükten sonra onların her yüzündeki tasarrufları ları daha nedir? Etkilidir. Apaçık bunu bu şekilde ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bunun, bütün bu sözlerden ne yaparız? Allah'a sevinir. Bak Aleyhisselatü ne diyor? İhres alâ mâ yenfav billah Allah'tan yardım istiyor.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 Sımsıkı, dimdik, dur. Güçlü ol. وَاِنْ وَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا Diyor ki aleyhissalatü vesselam. Sadece başına bir musibet geldiğinde, başına bir sıkıntı geldiğinde, bir bela geldiğinde keşke şöyle yapsaydım, keşke şunu dediğini yapsaydım, şöyle şöyle davransaydım deme. وَلَكِنْ قُلْ ana doğruydu. Önce ne söylememen gerektiğini öleke. Keşke böyle olsaydı, şöyle yapsaydım. Bu lev şayet keşke geçmişte olan, senin pişmanlığını ifade eden, sanki böyle kadere maruzatın varmış gibi sözler söyleme. Ne diyeceksin peki? Diyeceksin ki ''Kadder Allah'' Allah-u Teala ne yaptı? Takdir etti. ''Ve faal.'' ''Ve dilediğini Allah-u Teala'' Yaptı. Bu kadar bitti. Sen artık keda keda. Öyle olsaydı böyle yapardım. Şöyle olsaydı. Artık bunları ne yapmayacaksın? Söylemeyeceksin. mi yapacaksın? Fakat lo tafthu şeytan. Zira lo kelimesi, yani keşke ama bu Arapça dalem birçok manalara geliyor. Hangisi bunun e, şeytanın amelindendir? Tafthu amleş şeytan. Şeytanın amelini açar. Ya yani şeytana bir kafa açar.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 Diğer bir deyişle kufet döşenmiş. Yani cennet, cennete giden yol şehvetlerle süslenmiş. Yani nefsinin istediği, arzuladığı, şehvetinin isteyip sana böyle sürekli yapmanı istediği o şeyler, sonucu nere götürür seni? Cehenneme götürür. Nefsine ağır gelen.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 حَذَيْفَ تَدْنَ الْيَمَانِ رَضَيَ اللّهُ عَنْهِ Diyor ki, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın arkasında namaz kılıyor bu sahabe. صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ذَاتَ لَيْلَ Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, arkasında bir gece namaza durdum. Bir gece namaz kıldım. Şimdi namaza bakın arkadaşlar. Hani demin ki ayeti okuduk ya. Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz azını, yahut gecenin yarısını, yahut üçte birini ve seninle beraber o namazı kılanları bilmekte. Şimdi pratik olarak bakalım. Bu ayet böyle. Sahabe de işte yaşadığını anlatıyor bize şimdi. Peygamberin arkasında Allahu Ekber deyip namaza durdu. Sallaytuma en sallallahu aleyhi ve sellem zâte leyle feftetahel bakara Namazı neyle başladı? Bakara ile başladı. Bakara Resulü'nün kaç sayfa arkadaşlar? Ne 20'si? 20'si? Kaç sayfa Bakara Hayır. <gülüyor> 50 sayfa. Bakara suresinin kaç sayfa olduğunu bilmiyorsan zayıf var arkadaşlar. Bak Bakara Sûresi'ne ezbere bilen var mı demiyorum. Kaç sayfa? <gülüyor> diyor ki Hüzeyfe radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Bakara'yı başladı, Bakara'ya başladı Murat abi. Bakara'ya başladı. فَقُلْتُ يَرْكَعُوا اِنْدَ الْمِئَةِ Dedim ki diyor Hüzeyfe radıyallahu anh Yüzüncü ayette Rukiye gider herhalde. Yani yüzüncü ayet. Yaklaşık işte. Bir yüze yakın belki. Tam bilmiyor şu anda da. Diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Aleyhisselatü mada. <vesselam, gülüyor> Yüzü geçti. Yüzüncü ayeti geçti. Arkada Huzeyfe düşünüyor yani. Yüz ayet okudu. Dedim ki diyor herhalde Rekatı Bakara ile bitirecek. Yani elli sayfa iki buçuk düzlem bitirecek dedim diyor Fa kul tu yusallu da. Bakara da bitti. Fa kul tu dedim ki ya artık tamam yani Bakara bitti. Okuyaya gidecek. Fumte ta'n nisa. Nisa suresini ne yapıyor? Başlıyor. Başlıyor. Ali İmran'ı ne yaptı? Atladı. Buradan da neyin delili var arkadaşlar? Sıraya göre okuma şartı yok. Bazıları diyor ya, elem terayı okursan geriye gelemezsin. Asrı okuyamazsın diyor. İnna enzellahı okuyamazsın diyor. Evet önemli olan ilk rekatta sünnet olan uzunu okumak, ondan sonra kısa okumak. Ama bir tertip sıra şart değil. Hatta sünnette bazen ney böyle yani buna riayet etmeye gerek yok. Bak Bakara okumuş. Ondan sonra İsa. İsa'ya geçtik. Arada ne var? Âl-i var. Tabii diyor ki: "Süm mekteteh en-nesa feqraaha." Sure Nisa ile başladı ve okumaya geçti. "Süm mekteteh Âl-i İmran." Süm mekteteh Âl-i İmran. Sure Âl-i İmran'dan başladı. Aha. Yani Nisa suresi de yaklaşık 2 cüz yakın. Sonra alimran, o da iki yakın yani. Yaklaşık yani 5 beş, beş buçuk cüz toplam. Bir rekatta, bir rekatta beş buçuk cüz yaklaşık olarak. ya Yakra umuterasilen. Tabi nasıl okuyor aleyhissalatü vesselam? Harfledin de meharicini yerine getirerek tertil güzel bir şekilde okuyor. Acele değil yani öyle. Bıdı bıdı bıdı bıdı değil yani böyle. Her harfi yerinde okuyor. Başka bir şey daha var. اِذَا bir ayetin ف۪يهَا tesbihun سَبَّحٍ Eğer ayette allah Teala'yı tenzih edilen bir ayet gelmişse, ayeti okuyor, Subhanallah diyor. allah Teala'yı yani tenzih ediyor. Orada ayet geliyor Subhan Subhanallah diyor, ayetin yanında allah Teala tesbih ediyor. وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلْ Ayette Allah'tan istenilen bir şey varsa, cennet varsa, cennetten istenilen bir şeyler varsa, o da istiyor Allah'tan. Allah'ım ben senden cenneti istiyorum. Allah'ım sen cenneti istiyorum. Ayetlerin arasında böyle de ne var? Dua, Dua var. Ayetler o şekilde de okumuyor. İza merra <gülüyor> bi taavuz, taavuz. Allah'a sığınması gereken, cehennemin azabı anlatılırken, Allah'ın azameti varken ayette duruyor Allah'a sığınıyor. Auzu billah, auzu billahi minen nar. Allah'ım bizi Sonra rükû sonra rükûya gidiyor Aleyhissalatu vesselam fezaala يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بما يشكر şimdi üç kere Huzeyfe eradi diye 3 kere diyecek öyle. فكان ركوعه نحوا من قيامه. ya subhan rabbiyal azim. biz neyse subhan azim. Subhan azim böyle diyor değil mi Ne dedi hiç kimse anlamıyor. Subhan rabbiyal azim tenzih var. Allahu Teala tüm noksan sıfatlardan ne yapıyorsun? uzak tutuyorsun ve ruku nahvan min kıyamih az önce bakara'yı müsâi ve ali İmran'ı okumuş olduğu rekata yakın yakın onun kadar olmasa da yakın o kadar uzun yani ruku thumma kâl semi'allahu limen hamide rabbena lekel hamd thumma kıya thumma kâma kıyamen tavilan raka' O kalktı. Semiallahu er rahme ve rahime dedi kalkarken. Sonra belaleherham dedi. Oradaki o duruşu okuyan ne yakın? İlk rekatta Yani okudu Bakara, Nisa ve âl İmran'a yakın. O kadar da ayakta duruyor. Tabii anneler de bu arada Aleyhisselam bunu tekrarladığını söyleyen alimler var. Sürekli Subhanallah Rabbena lekel hamd dediği söyleniyor. Sonra secde. Sonra secdeye gidiyor aleyhissalatü ala En yukarıda olan. Ne demek subhane rabbiyel ala? En yukarıda olan, en yüksekte olan Rabbimi ne abarım? Tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Çünkü hem bunu söylüyorsunuz hem de Rabbinize en yakın olduğunuz yer neresi? Secde. Rabbinize en yakın olduğunuz yer secde. قَالْ سُبْحَانَ رَبِّ يَلَا عَلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيْمًا مِنْ قِيَامِهِ Bu yaptığı fecde de aynı ne gibi? Kıyam, kıyam. O ayakta durduğu namaz. Siz düşünün şimdi kendi kıldığınız namazı. Kesinlikle. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nefisli olan mücahede, mücadele. Hemen bu konuyla ilgili ee, hadisi de alalım. Sonra misafirlerimiz var. Bugün kısa izleyelim. Diyor ki İbn-i Mesud radiyallahu anh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 Allah'ın azabından Allah, ın Allah sığınıyor. Cenneti istiyor. Ayakları şişmiş. Şimdi bunu gören bir sahabe karşısında bir kul görüyor değil mi? Öyle değil mi? Bir kul. Ama bugün tarikatçılara bakın. Tasavvuf şeyhlerine bakın. Mürşit o adamlara bakın ki onlar mürşitlikten bir o kadar uzak insanlar. Onların bu hallerini görmek çok uzak insanların zaten insanların huzuruna çıkmıyorlar. İnsanların kendilerini aleyküm selam insanların kendilerini normal bir beşer olarak algılamamaları için uzaklarda gözlerden ırak köşkler saraylar içinde ne yapıyorlar? Yaşamlarını sürdürüyorlar. koşun geçirmeyen arabalar içinde ciltler içinde son derece modern bir hayat yaşıyorlar. Değil mi? Ve insanların huzuruna öyle çıkmak filan gözükmek de yok. Neden? Aleyhisselatü vesselam bakıyorsun elbisesinde meni bulaşmış. Hanımı yıkamış onu suyla. ıslaklığı gözüküyor elbisenin. Elbise yıkanmış belli. Çıkıyor sahabelerin yanında. biz görüyorduk o elbisedeki ıslaklığı. Böyle bir kul. Abd. şimdi kalkıp bundan Aleyhisselatü vesselam'dan yardım ister misin? Yetiş ya Resulallah der misin? Değil Değil mi? Ama şimdi insanlar buradan kalkıp kilometrelerce yol kat edip gidiyorlar şeyhine ki şeyhin attığı halı tutsun, ipi tutsun. Şeyh bir şey konuşuyor mu? Yok. Şeyh konuşmaz, bakar, nazar eder. Hep ne böyle arkadaşlar? Şeyhin olağanüstü bir insan, eserüstü hatta. Bir yaratık olduğuna bulmaya çalışılıyor, insanlara diktat edilmeye çalışıyor. Sebep? Başını sıkıştığı zaman yolda gidiyorsun ya, araba yuvarlanacakken yetiş ya Şeyh'im Yetiş ya Abdülkadir de. Medet ya Hamza, medet ya Abdülkadir. Böyle mi var mı? Neden? Çünkü sürekli onlara insanüstü, olağanüstü neler var? Vasıplar yükleniyor. E Aleyhissalatü vesselam bakın. Aynı bir tarafta Hüseyin Fethullah bin Yaman, bir gece durmuş namazda onu anlatıyor. Bu sefer de Abdullah bin Mesud. Peygamberin hizmetçilerinden, Eres bin Malik gibi, Peygamberin de suyunu taşıyan, yanında bir şeylerini taşıyan hizmetçi sahabelerden, ona hizmet ederler. Köle değil bunlar, özgür insanlar ama Peygamber'e hizmet etmekte şeref duyan insanlar. Diyor ki Abdullah bin i Mesut radıyallahu anh, Sallaytuma an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem leylaten al kıyam hatta hementu bi emri su. Kıyam o kadar uzun tuttu ki aleyhissalatü vesselam, o kadar uzun kıldı ki Hatta hememtu bi emrin su. Diyor, içimden kötü bir şey geçirdim. Şimdi tabi kötü bir şeyine geliyor, yani namazı terk etmek istedim diyor. Kötü bir şey bu yani. Namazı terk etmek istedim. Namazı terk etmek istedim. Tabi kile ve ma hememte bihi. Soruluyor. Ya ne istedin, ne yapmak istedin? Neydi aklından geçen? Diyor ki hememtu an eclise ve eda'ahu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 İşte kimi arkadaşlar genç olmasına rağmen bakıyorsun sandalye arıyor, tabur arıyor. Güzel oturayım kılayım. Nafile namaz kılabilirsin. Bir sıkıntı, bir yok. İkinci gün, üçüncü gün artık vücut nefis. senle boğuşurken artık sen kamçıyağını arıyorsun. orada namazını kılıyorsun. Değil mi? O, o, o uzun gördüğünüz namaz bakın peygamberin namazı ne kadar kısa. Subhanakallahullahu aleyhi ve